Kocam dışarıdayken namaz vakti girerse beklemem mi lazım? Ee, bizde cami yok. Her namazda ezan okumalı mı izlemiş acaba? Hmm. Yoksa e, hanımefendi tek başına da namazını kılabilir mi evde? Yani ne ezan okumaları gerekmiyor. Bir, kamet getirmeler gerekmiyor. İki, vakit girdiği zaman belki ezan sesini duyamıyorlar. Belli ki Dışarıda öyle. cami yoksa, minare yoksa ne yapacaklar? Takvimde namazın vakti girdi gösteriyorsa o vakit itibariyle namaz kılmaya başlarlar ve namazlarını kılarlar. Yani beyefendinin camiden gelmesini beklemeye gerek yok. Evet, Zaten Resulullah Aleyhisselam'ın ifadesiyle namazın en faziletlisi fi evveli vaktiha rivayeti var. Yani ilk vakit girdiği an kılmak meşru bir mazereti yoksa ilk vakitte kılmaya gayret etmek, vaktin sonuna fazla bırakmamak lazım. Ama mecbur kaldınız, bırakabilirsiniz. Çünkü müvessa dediğimiz farzdır bu. Yani öğle namazını, öğle ezanı okunduktan itibaren kılabileceğiniz gibi ikindiden öncesi de namazı bitirmek kaydıyla sona bırakmanız da mümkün oluyor. Ama en faziletli olan nedir? İlk vakitte mümkün mertebe kılmaktır. Ee, farz edelim mesela Allah Cenab-ı imanla göçmeyi nasip Aynen, eylesin. İlk vakitte namazı kılamadınız. öyle vakti girdi. Hı hı. Vefat edildi. Henüz ikindi vakti girmemişse Cenab-ı namazı için bize hesap sormayacak. Niye? Çünkü öğle namazının kılmanımız Öyle ezanıyla birlikte başlıyor. İkindiye kadar devam ediyor. Ama ikindinin ezan okunduğu an kılmadığınız için o geciktirme, kazayı bırakmadan dolayı hesaba çekileceksiniz tabii.